Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain Aziz kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in 11. cüzünde Allahu Teala Mü'min kullarına hayatlarını Kur'an'a göre yönlendirmek Kur'an'lı bir insan olmak Kabirde Kur'an'ın şefaatini görmek Mahşerde Kur'an'ın gölgesinde gölgelenmek ve neticede Kur'an'a iman edip onunla amel eden, onu hayatlarına uyarlayanların topluca bulunacağı yer olan cennette inşaallahu teala bulunmak için dikkat edilecek hayatımızda başlık oluşturup, konu oluşturup acaba biz bu durumda nasılız diyeceğimiz konulardan oluşan bir liste vardır 11. cüzde bunları ana başlıklarıyla ve hızlı bir liste olarak saydığımızda bakıyoruz ki 11. cüzünde Kur'an-ı Kerim'in münafıklarla ilgili uyarılar devam etmektedir çünkü münafıklık İslam'ın ilk döneminde Medine'de ortaya çıkan bir hastalıktır ama Müslümanların eline kılıç tuttuğu, silah aldığı, nükleer silahlara sahip olduğu her dönemde münafıklık var olacaktır. Çünkü bir güruh insan siyasetin gidişatına bakıp siyasete göre hayat tarzı belirlemeyi kendileri için yaşam şekli yapmışlardır. İlk zamanlarında insanlığın vardı bu, kıyamete kadar da var olacaktır. Müslümanların ona buna bursa sadakaya muhtaç olduğu zamanda munafıklık olmaz. Ama Müslümanlar muktedir olurlarsa, güçlü olurlarsa munafıklar ayağa kalkar. Buradan bir rızık kapmaya çalışırlar. Hayatın düzeni böyle kurulmuş bu dünyada onun için Rabbimiz Müslümanların Kur'an okuyan, Kur'an anlayan Müslümanların bu noktaya dikkat etmelerini murad etmektedir. Munafıklık bir hayat gerçeğidir. Belediyede Müslüman bir yönetim varsa insanlar "Selamun aleyküm" diyerek başkanın yanına girerler. Müslümanlıktan hoşlanmayan biri varsa yönetimde o görüntüyü verir. Merhabalar, merhabalar, iyi günler. Vesaire başka bir ifadeyle girer. Herkesin, herkesin içinde bir ilahı vardır. İlahı Allah olan mümin, selamın esiridir biiznillahü teâlâ. İlahı para olan veya başka bir menfaat olan da işte kendi lisanıyla yaşamayı esareti altına girdiği ilahının varlığı olarak görmeye çalışır. Unutmuyoruz Kur'an-ı Kerim münafıklar gerçeğini 11. cüzün başında tekrar bize hatırlatıyor. Bir başka gerçek daha bu cüzün ayetleri arasında Bedeviler gerçeğidir. Bedeviler yani şehir hayatı görmemiş kaba saba insanlar diye özetleyebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önüne onlar da çıktılar kaba saba konuştular. Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve ashabı onların bu kabalıklarını kulaklarıyla duyup gözleriyle gördüler. Kur'an-ı Kerim'de onlar yani medeniyet görmemiş insanlar böyle kabadırlar. Onların Müslümanlıkları da sapa sağlam olur, gavurlukları da çok fena olur diye benim özetleyebileceğim şekilde Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de hayatın içinde böyle bir grubun var olacağını İslam adına yaşamak isteyenlerin buna dikkat etmesi gerektiğini adete hatırlatmış oluyor. Bu siyaset anlamında da böyle yani devlet yöneten, İslam devletini yönetenlerin böyle bir gerçeği bilmesi gerektiği gibi yani bir aile düzeninde de dünürlerin bedevi rastlayabilir dikkat edeceksin o noktaya varıncaya kadar işçi çalıştırıyorsan işçilerinin arasında böyle kimseler olabilir bunlar senin hayattan kopmanı veya onları yok kabul etmeni hak sahibi yapmaz sana yani hayat böyle kısa boylu uzun boylu insan olduğu gibi nazik insan sert kaba insan herkesle beraber bu din yaşanacak Kur'an-ı Kerim bunu özellikle önümüze koymaktadır dikkat çeken başlıklardan birisi Aşhabu kiramın muhacirler ve ensar denen iki ayrı grubunun da özellikle bu ayetlerde öne çıkarıldığını görüyoruz. Onların İslam'ın ilk döneminin çilesini çekmiş insanlar olarak kıyamete kadar Allah Teala onları muhacirler ve ensar diye önümüze koyuyor. Allah onlardan razı olsun. Çok enteresan Konulardan biri bu cüzde mescidi dırar konusudur. Mescidi dırar provoke maksatlı kurulmuş mescit demek. Yani aslında ibadet etmek için değil ama ibadet maksadıyla kurulmuş bir mescidin karşısına alternatif mescit oluşturup cemaati namaz kılanı bölmek gerektiğinde orada caminin gücünü kullanıp toplumu yönlendirmek gibi bir maksatla mescit kurulmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinin 5 kilometre yanı başında Ne zaman Cebrail aleyhisselamın her saniye her an gelip şunların kalbinde böyle bir bozukluk var diye haber verdiğini bildikleri bir zamanda o zaman insan buna cüret etmiş alternatif mescit paralel mescit kurmaya cesaret etmiş Allah da bunu Kur'an'ında bize ayet olarak haber vermiş ise Müslümanlar vakıf kurduklarında, parti kurduklarında, devlet kurduklarında, şirket kurduklarında, aile kurduklarında şeytanın bu tür e, provoka olaylara tevessül edebileceğini, birilerini bunun için kullanabileceğini namazın buna alet edilebileceğini, orucun iftarın, Ramazan iftarının Buna alet edilebileceğini, zekatın bunun için kullanılabileceğini Müslümanların bilmesi gerekiyor. Ve aynı zamanda bilmek gerekiyor ki Allah niyeti kastedilmediği sürece Allah hiçbir ibadeti kabul etmiyor. Nitekim o mescidi kabul etmedi. Aynı şekilde bakıyoruz ki kendilerini Allah'a satanlar diye bir başlık var bu ayetlerde. Yani Müslüman var, herkes Müslüman, tamam namaz kılıyor ama bir de Allah'tan cenneti karşılığında canını ve malını verip ticaret yapıp İslam'ını, Müslümanlığını en zirveye taşımış kimseler önümüze konuyor ki müthiş bir örnek bu. Müşriklere istiğfar etmenin, onlara afet Ya Rabbi demenin caiz olmadığını bu ayetten, bu suredeki ayetlerden öğreniyoruz. Çok önemli bir bir doktada Tebuk gazvesine katılmayan üç sahabinin ne kadar büyük bir ağır imtihandan geçtiklerini ve allah Teala'nın onları ne kadar büyük bir tövbeye davet ettiğini anlatan yani cihada katılmayanların ne kadar yanlış bir iş yaptıklarının çok muhteşem bir örneği de bu 11. cüzde zikredilmektedir, insanların Kur'an-ı Kerim bağlantıları sarılmaları, Kur'an-ı Kerim'i ihmal etmeleri bu cüzün konuları arasındadır 11. cüzün içinde Yunus suresi var Yunus suresi başlarken allah Teala'nın kainatı yaratması ile ilgili büyük yaratma ve büyük mucizeler Allah'ın yaratmasındaki kudreti özellikle vurgulanıyor ve bunlar Allah-u Teala'nın var olduğuna ve azametine, büyüklüğüne delil olarak gösteriliyor. Müşriklerin yani Allah'ın büyüklüğünü ve varlığını o şekilde kabul etmeyenlerin ne kadar yanlış yolda oldukları aklı kullanarak anlaşılacak şekilde izah edilmekte ve Kur'an'ın mucize olduğu meydan okuma, şeklinde gösterilmektedir yani işte Kur'an ortada buyurun sizde aynısını yapın bakalım mesele oturup 5 satır Arapça yazı yazma meselesi değil hayatı en güzel şekilde dizayn eden bu kitap gibi bir kitap ortaya çıkarmak meselesidir denmekte bu ayetler Neticede bu cüzde Allah'ın veli kullarından söz ediliyor bu veli kulların ne kadar hayırlı olduklarını ve ne büyük kazançlar elde ettiklerini anlatıyor ama oradaki velilik bizim türbelerini ziyaret ettiğimiz veliler değil. Her mümin imanındaki kalitesine göre Allah'ın veli kulu olabilir diye açık davet için önümüze konmaktadır. Bu cüzdeki ayetler arasında Nuh Aleyhisselam'ın kıssası var. Kıssalarından bir parçası var. Musa Aleyhisselam ve Firavun'la ilişkili kıssalar var. Firavun'un boğulduğuna dair, nasıl boğulduğuna dair işaretler var. Allahu Teala'nın peygamberine sebat etmesini, vahye sadık kalmasını ve Allah'ın hükmü gelinceye kadar sabretmesini, yılmamasını tavsiye eden ayetlerle 11. cüz bitmiş oluyor. Allahu Teala'dan bizi Kur'an'la sımsıkı yaşayan mümin kullarından kılmasını niyaz ederiz Velhamdülillahi Rabbil Alemin